Nəsə-mi spuni, n-ai c-o când s-a vii N-sə mənşoara mərgein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 Hey dostlar, Tuna'nın beri yanından hepinize sevgiler, saygılar. Mahmur Ketencoğlu ben, canlı olarak sizlerle birlikteyim ve 94.9 açık radyodasınız. E, Tuna'nın beri yanı artık 20. yaşını sürmeye devam ediyor birkaç haftadır. Evet, bugün Kosova'dayız. Ama Kosova'dan Sırp müziği dinleyeceğiz. E, tabii ki bugünlerde Türklerle daha doğrusu Türk milliyetçileriyle Sırp milliyetçileri arasında yaşanan e, gerginlikle bunun bir ilgisi yok. Tamamen e, o gündemden bağımsız olarak bu kararı verdim ve e, Kosman'ın yetiştirdiği en önemli Sırp şarkıcılardan biri Yordan Nikolic sesiyle birlikte olacak bizimle. Yordan e, Nikolic e, gerçekten hem Söylediği şarkılarla hem de sesiyle öne çıkmış bir şarkıcı. Kosova'daki Sırp geleneğini koruyana seslendiren az miktarda şarkıcıdan biri ki bunlardan yine önemli bir sesten bahsetmek gerekir. Mara Görgeviç 1950'lerde 60'larda bu bölgenin şarkılarını kaydetmiş söylemiş. Önemli bir ...araştırmacı ve şarkıcı... ...ama daha sonra bu misyonunu... ...Yordan Nikolici... ...devretmiş... Ee, ...az önce... ...dinlediğimiz dinlediğimiz parçada... ...Aide Stamina... ...adlı... Yani ...başka türlü çevrilmiyor zaten... ...7-8'lik bir parçayla başladık... Ee, ...genel olarak... ...ağır tempolu şarkılar... ...şarkılar... Sırbistan'ın diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında Kosova Sırp müziği görece olarak daha ağır ve e, Makedon müziğiyle etkileşim içinde. Hatta bu şarkıların bir kısmının e, Sırp, e, Kosova'da yaşayan Gorallara ait olduğu da düşünülebilir. Yani e, dil bakımından da Makedoncaya daha yakın e, bir şive var hem de ritim açısından da yine Sırbistan'ın diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında Vranya ya da Vranya bölgesi hariç ki orada da bol bol 7 98 karşımıza çıkıyor. Diğer Sırp popülasyonun yaşadığı bölgelerdeki müzikten daha farklı, daha oryantal daha doğuya yakın bir tadı var Kosova Sırp şarkılarının. Hem ritim bakımından özellikle 7898 e, oldukça yaygın bu bölgede ve bizim Melodi anlayışımıza daha yakın bu şarkılar. Ve tabi Korallıların yani Kosova'daki Korallıların e, ki kendilerini Makedon hissettiklerini deklare etmişler geçtiğimiz günlerde. Goralların Müslüman olduğunu düşünürsek eğer e, bu oryantal fark ortaya çıkar. Daha kolay anlaşılır. E, Osmanlı ile olsun, Makedonlar olsun daha çok iletişim içinde bu insanlar. E, dolayısıyla e, müziklerine de doğrudan yansımış. Yani Kosova'da yaşayan <gülüyor> ister Sırp olsun ister e, Goral halkından olsun. Ee, bu oryantal tutum, e, Makedon müziğine yakın tutum hiç değişmemiş. Ee, Jordan Nikolic 1981'e kadar Prizren'de yaşamış. Prizren şehrinde yaşamış. Ve Radyo Pristine'de e, aşağı yukarı 60 civarında, 60'tan daha fazla kaydı var. Kosova Sırp şarkılarını içeren. 81'de Belgrad'a taşınmış. Tabii 81 yılını şöyle bir deştiğimizde büyük öğrenci olaylar oluyor Pristin'e de ve Kosova'da. Etnik bir sıkıntı var. Yani 1974 anayasasında tanınan görece özerk koşullar değiştirilmeye çalışılıyor Sırplar tarafından buna karşı e, Arnavut öğrenciler ki Kosova'nın %80'ini oluşturuyor sanıyorum Arnavutlar e, büyük bir nümayiş büyük bir ayaklanma gerçekleştirdiler 1981'de. bunun ardı geldi sonra zaten bugünkü e, problemli durumunu yaratıncaya kadar devam etti bu süreç evet Bilbil e, Pile bil, bil, Napoyorano yani Gülbül Yavrusu Erken Ötme ee, diye çevirebileceğimiz bir şarkımız var. 2 dörtlük bir parça. Ee, yine Yordan Nikolic. Yine <gülüyor> İnsanın içini ısıtılan melodiler bunlar. E, Jordan Nicolici dinletiyorum sizlere. Prizrenli, Kosovalı Sırp şarkıcı. E, ileride Arnavutça söylediği şarkılar da var. Onlardan da e, örnek vereceğim. Bu harika bir şey. Çünkü eski Yugoslavia'nın o çok kültürlü, birbirine saygılı e, anlayışını bize fazlasıyla yaşatan bir durum. Yani 70'lerin, 80'lerin şarkıcıları e, yalnızca geldikleri etnik kökenden değildi birlikte yaşadıkları herkesin şarkılarını e, söylüyorlardı. E, Birçok makyadon şarkıcı Sırf şarkısı söylüyordu. Sırp şarkıcılar e, ya da çingene müzisyenler Türkçe söylüyordu. E, vesaire vesaire. Yordan Nikoli için e, hayatıyla ilgili Birçok durumda olduğu gibi bu durumda da fazla bir detay veremiyorum. Yok çünkü. Ama bilinen, çok iyi bilinen ve çok sevilen bir şarkıcı olduğunu biliyoruz. Gerek YouTube'da gerek diğer forumlarda, bloglarda oldukça fazla sayıda şarkısının kolaylıkla bulunabildiğini söyleyebilirim. Tabi Jordan'ı J yazmamız gerekir. Yani Jordan Nicolici yani J yazmamız gerekir. E, şarkılarına ulaşabilmek için. E, Dostlarasca odbrega odbrega. Yani Raşka tepeleri aşarak geldi. Adında bir şarkımız var. Dört dörtlük bir şarkı. Yordan evet, Nikolici'yi dinlemeye devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz parçanın adı İzlekli like Martçe Yani Martçe Çağrıdağa Gel şarkıyı hani diri bilmeyen biri rahatlıkla bir Makedon şarkısı olarak görebilir. Dediğim gibi e, Sırp şarkıları Kosova'da böyle bir karakter gösteriyor. Hem e, Goranların varlığı yüzünden, Müslüman Goranların varlığı yüzünden hem de gerek Arnavutlarla gerek Makedonlarla e, Sırbistan'daki e, Sırplarla karşılaştırıldığında da daha fazla etkileşim kaçınılmaz olduğu için bu böyle. Dinleyeceğimiz parçanın ismi çok duygulu bir parça bu arada. Koyçeti Kupi Alkanarice. 'deki genel yaygın düşünce Kosova'da yalnızca Arnavutların yaşadığıdır. Daha doğrusu bir ülkede işte adı konmuş bir ülkede atıyorum Bulgaristan'da yalnızca Bulgarlar yaşar. Yunanistan'da yalnızca Yunanlılar yaşar. Kosova'da da yalnızca Arnavutlar yaşar düşüncesi çok yaygın. Tabii ki bu böyle değil. Mitrovice şehrindeki yıllardan beri devam eden o iki taraf açısından bakıldığında saçma e, kapışmaları kavgaları duyuyoruz televizyonlardan. Yani Kosova'da e, Epey bir göç olsa da hala sırtlar da var. Aynı zamanda Müslüman Gorallar var. E, artık Romanlar kaldı mı bilmiyorum Çünkü Arnavutların işte sözde Kosova'yı temizleme operasyonu çerçevesinde bayağı bir romanın, E, kovulduğunu, göç ettirildiğini biliyoruz. E, ardından tabi Prizren de olsun. E, yine Kosova'nın çeşitli bölgelerinde özellikle Manuşa köyü olsun. E, küçük bir azınlık da olsa Türklerin de orada var olduğunu biliyoruz. E, ki onlar da yakın zamana kadar kendi dillerini konuşmakta güçlük çekiyorlardı da Arnavutların e, bu konudaki Zorba tutumuyla bağlantılı tabii. Herkes birbirine kendi saçma sandağatları üzerinden zorbalık yapıyor. Dünyada bu böyle. Evet, politik mesajlarımızı verdik bu arada. Ne yapalım? Konuşmadan edemiyorum. Mori Boyko, Dilber Boyko parçanın ismi. Ve yine 7-8'lik bir Kosova Sırp şarkısı. Jordan Nicolici dinlemeye devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Na Mindar Mi. Yani 2 3 anka kuşu mindere oturmuş. Tabii e, burada e, dünyanın bütün e, halkları kızlar için, kadınlar için türlü sıfatlar bulmuşlar. Bu şarkıdaki sıfatımız da e, anka kuşuymuş. 4 Dört, dörtlük bir şarkı. <Gülüyor> hatamızı düzeltelim. 4 Dört, dörtlük değil yedi sekizlik bir parçaydı. Tamamen benim hatam. E, i̇ki üç an kukuşu mindere oturmuş diye başlıyordu parça. Şimdi az önce söylediğim gibi e, Prizren'li Sırp şarkıcı Yordan Nikolic bu arada parantez açalım. Muhtemelen Türkçe'de biliyordur. Çünkü Prizren'de doğup yaşadığı için 81 yılına kadar da E, Prizren'de kaldığı için Şimdi ondan seçtiğim iki tane Arnavutça şarkı var Tabi 4-5 tane söylemiş e, Görebildiğimiz kadarıyla e, Bunlardan bir tanesi Prizren'le ilgili bir pop şarkısı e, Ben iki örnek seçtim Birincisi e, Çağdaş bir Daha doğrusu ikisi de öyle Çağdaş şehir şarkıları olarak nitelendiriyorum ikisini de. Hani çok eski halk şarkılarına benzemiyorlar. Eee ilkini tek başına söylüyor. İkincisi de bir düet. Kosova bülbülü diye anılan meşhur Necmiye Pagaruçi ile Pagaruçi ile birlikte seslendiriyor bu parçayı. İlk parçanın ismi e, hayatımın bir parçasısın. Sen hayatımın bir par parçasısın. İkincisi de e, bahara doğru. smrî de İzhanş presas gziri me, eja bax kandroj. Mram yetkanş me, piočeci, miyet pağan şme poy çetik ti vaşe mir banem şoçni ti e piesetusi me yani yetrit apoym um pat hiskarış kre saz bzime ey tam versí si profound perkoy tie tie se et sieve yani tiet rit i takoy un patriskan presas the yeah. Yordan Nikolich'ten Kosova seyahatimiz devam ediyor. İki Arnavutça şarkı dinledik kendisinden. Ve o dönemin 1980'lerin e, yugoslavyasının çok kültürlü yapısına küçük bir gönderme yaptık. Dinleyeceğimiz parça 3-4'lük, tabii ki Sırpça artık. Nadia Vase, Momce i Devoce yani kız ve oğlan buluşuyorlar. nad jego serc momczejde wojcze momcze pożnie dwa jest tristno pa a de mojcze teach Sobala Sırf şarkıcı Yordan Nikolici dinlemeye devam ediyoruz. Hem benim çok sevdiğim hem de e, genel olarak da çok sevilen bir şarkı. Bu bölgenin klasik şarkılarından Oidevoiko duşomoya yani hey be kız canımsın benim. Yavaş yavaş Yordan Nikolic'e ayırdığımız programın sonlarına doğru geliyoruz. Canlı bir şarkı. Poduna, go, poduna More Gorazelena Şəməri tura şəmə Bu şarkıyı azıcık kısa kestim çünkü e, son şarkıyı tam olarak çalmak istiyorum. İdidoidi Hasanaga. Hasanaga daha doğrusu. E, Hasanaga pencereye gidip geliyor diye çevirmiş sevgili dostum Güner Eminoğlu. Buradan teşekkür ve selamlarımı yolluyorum. E, ona çok çok başvuruyoruz bu program boyunca. Bilimum Slavi Dilleri ve Arnavutçadan Ee, sorumlu arkadaşımız olarak ilan ettim kendisini. İyiydiydi Asana Gay dinliyoruz. 98'lik ve benim çok sevdiğim bir şarkı. <gülüyor> Hasan Ağa'nın maceralarıyla bitirdik bugün programımızı. Kosova'daydık. Prizren şehrinden gelme. Sırp şarkıcı Yordan Nikoliçi sundum sizlere. Program sonrasında yine telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan ulaşmanız mümkün. Ayrıca sitemden ve tunanınberiyanı.blogspot.com'dan Bana ulaşmanız mümkün. Bu programı da ve öncekileri de dinlemeniz mümkün. Son bir duyuru. Pazar gecesi, 7 Aralık pazar gecesi saat 20'de Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde. Fatih'te Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde. Bammer Ketencoğlu ve folk peşçisi sizlerle buluşacak. Merak eden varsa, ilgisini çeken varsa, Fatih çevresinde oturanlar varsa, dinleyenlerden, dinleyenlerimizden. Bekleriz saat 20'de. Evet, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Selahattin'i de teşekkürler. Müzik <gülüyor> Müzik Ənsə mənşoarə mərgein Ənsə-mi spui naico când să anın be hazırlayan ve sunan Muamlar